Abi anlatma affin. Bici bici nedir abi? Bize tam bunu anlat. Abi bici bici benim dedem bici bundan bici 70 mi 80 mi? sene evvel yolda yürüyor tamam karkış kıyamet böyle bayağı kaldı bir. Ortam. Lan dedem buldu deme şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Öyle diyecek. Ya, hayat akli yere düşüyor tam burnu karıyor, karın düşüyor kırmızı bir şey <gülüyor> diyor ne yapayım ne yapayım bici bici yapıyor abi. Lan bu yalanla deneyim. Bak bak hareket. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Beyler sıradaki. Hocam bana da üretsem o. <gülüyor> bunu tadabiliriz abi şuan. Hangisi? Ben bir dene, deneyebilir miyim? Ya benimki beni tanıydı. Bol seyretli yaptım seninkini abi. Yap baba. Benim ne özelliğim var? Bol seyretli güzel. Diğerine niye yapmıyorsun Yap. o zaman? Ben Yap, ne istemiyorum? Ya. Alın beyler bunu da teşekkürler. Diğerine ne yapıyorum abi? Ben. Pudra, pudra şekerim var mı? Pudra. Var Aga, Pudra şekeri <gülüyor> tut bakayım <gülüyor> ya. Ben şimdi daha gitsin yapacağım. Abi bak bu, bu kaç gündür muzistere geçebileceğini düşünün de, de, <gülüyor> de bunu bence yapamaz. Gerçekten. Geçse düştüm muzistere geçebilir mi diye de. Bak onu da her türlü geçeceğim. Onu unut sen. <gülüyor> bunu belirliğim diye buzun içine kokayı falan atmadın değil mi? Evet. Oğlum, oğlum bu hasta ziyaretinden satın alınan yüzü bu da gülün ya? Abi, abi ev, ya. en kaliteli esen gül. Buz çok yorumu geldi. Unutsun mu abi, çok? Ben bu çözerim onu. Meyvelerde de problem var. İstiyorsan hemen çilek mi Hemen şuradan kayısı kopar. Başkanım Özcan size meydan akıyor. Şimdi bir önce yiyorum, uyudum. Kalbimi çok yiyorum. Ben bunu bir yiyip çözeceğim. Ondan sonra da Aysel'i şimdi yapacağım birazdan. Biraz dilim uçtu konuşamıyorum. Çok buzlu yapmış. Hata mesela. Bu kadar buz kullanmaz ki biciğen. <gülüyor> Alın tellerimi çekiyor. Muhammed de kullanırsana <gülüyor> Ata mal götür abi. <gülüyor> <gülüyor> ya? O... Lan seni yavaşlat. Boşaltın baba. Baba boşaltın. Boşalt, eşkaha boşalt. Bekle bekle bekle. Kişer ikişer ye. Bu yiyer yiyer yiyer yani. mu <gülüyor> yani? Bu mu o, şey o kadar? Bir kazı orada. O geliyor. O bir cevci yok. Abi bak. Şu kısım var ya, buradan destek vereceksin ki oradan iyi alsın al. Abi ananıza elimi tutabilir. Buradan mı böyle mi? Aynen şuradan destek edemem lazım Buradan mı? Buradan mı? Aldı mı şimdi? Çok az aldı abi. Aslı olmadı lan? Elim bandı. Anlamıyorum inşallah. Nasıl olmadı? <gülüyor> şimdi buradan bir tane mi, ha? bu bir mu? Tane, az bile az, bunun şartlarınızdan. Sizin şartınız kim abi, oğlum? Siz kim? Biz atamazsınız. Şimdi şunu <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Bunu yaptık. Tamam mı? Sonra şu, babaannemize sürdüğümüz gül suyundan biraz. He, muz. Hey be, Önce mi? Şimdi Hı. şu mu? Artışık şu mu yani? Şu <gülüyor> mu? Aynen. Şu mu? Tabii. Ha? Söyle. Sübhanallah. Hayda! Elhamdülillah o Ekber diye diye doğramak varken, <gülüyor> şöyle mi? <misiniz>? süre. <gülüyor> yeter. Şimdi, babanla hastane siyahatinde kullanılan Eser Gül Suyu. Gerçekten bunu bize itelemiyorsun değil mi? Hayır abi, gerçekten <gülüyor> anların en iyisi. Neresini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çok olduğu zaman acı oluyor Çok olduğu zaman acı oluyor. Onu konuştuk kez benimki kalsın. <gülüyor> ben bilmiş ben, gibi olurum. <gülüyor> Pulvar <gülüyor> <gülüyor> tuzak abi tuzak. tuzaklı <gülüyor> lan bu. Bak, Yeter bak, mi? O, o, şey çok, çok oldu güzel oldu bence. Çok güzel oldu. şimdi şey bir dakika pudra Özenin yaptığında farklı bir şey yapayım, pudrayı koyayım. Biraz <gülüyor> daha biz koyayım mı? Yeter mi evet. bu bence iyi evet. yapar. İyi değil mi? Alkay Ben bir kaşık atarım. 17 kişi. İyi yorumunu ama ikisinden de Ozan ne diyorsun? Kaç puan? Bak. adam bir kez yapar. Cırak öğrenir çözer. Benim yaptığımı kim yedi? <Gülüyor> <gülüyor> Oğlum, madem son bir şey mi mi veriyorum? Şey Niye böyle sunuldu? Devam ben Yemez bir... e, de... daha çok gözünü Çok olursun. <gülüyor> <düşüyorsun Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Mehmet abi demişti, yani şey mi diyorsun beni? Ben bir ekstra göremedim ha evet. Bak de aynı şeyi yaşadık. Geçen küçük de yaptım, küçüksinin de. Benim küçükim daha çok beğendiler dün gece gördünüz yediniz. Yediniz, <gülüyor> yediniz <gülüyor> mi? Yok. <gülüyor> Ama ben görüp şuna çok beğendim. <gülüyor> Mehmet abi'nin gıybetini yapıyorduk da başlıyoruz. Beceremedim. Beceremedim. başlıyorum. Benim kalbim bana şey yapıyor yani bir buz rendeledi başka. onu da sen de yaparsın ya. Yani. Evet. Bakacağız evet. abi muzüstere göreceğiz. Özcan sizi rakip olarak görmüyor musunuz evet. Özcan evet. Yanslı, Özcan evet. benim biciğim beğenmedin mi? Ben benim bici beğenmedin mi? Bu diyor. Ben. Yemedi sen yeme lan karı. Abi için benim için zaten. <gülüyor> Özcan dediğin benim çırağımdır. Ben kötü yapsam çırağıma da kötü gider. Kayısara öyle demedi ama. Beni Yo, kendine bak görüyor öyle. ama ben çok görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan Özcan arkamdan konuşuyorsan konuş. Videoda izlerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik kavgamız bu kadar. Kapatıyorum. Görüşürüz. <gülüyor> İrfan'dan İrfan sonra ağacı koparmasın. Ahahahah. <gülüyor> <gülüyor>